Tarla faresiyle kent faresi. Bir tarla faresiyle bir kent faresi arkadaş olmuşlar. Zamanla birbirlerini çok sevmişler. Bir gün tarla faresi kent faresini yemeğe çağırmış. Kent faresi kalkıp gitmiş. Arkadaşı yemek diye önüne kara buğdaydan başka bir şey koymamış. Bunun üzerine kent faresi demiş ki: Vah zavallıcık vah. Sen hep böyle kuru buğdayla mı yaşıyorsun? Buna düpedüz ömür tüketmek derler. Beni dinle de bırak bu tarlayı. Ha? Benim evime yerleş. İkimiz gül gibi yaşar gideriz. Tarla faresi düşünmüş taşınmış sonunda kabul etmiş arkadaşının önerisini. Kent faresinin evine gitmek üzere iki arkadaş yola çıkmışlar sonunda eve gelmişler. Tarla faresi kent faresinin yuvasını çok beğenmiş. Kent faresi sofraya hazırlamış bir sürü yiyecek getirmiş ortaya. Sofrada peynirler, börekler, çörekler, ballar, yağlar, yemişler, meyveler varmış. Tarla faresi bütün bu yiyecekler karşısında şaşkına dönmüş. Arkadaşına demiş ki... Ah kardeş, ah keşke daha önce tanışsaydık. O tarlada ne sıkıntılar çektim bilemezsin. Açlık içinde süründüm durdum. Hmm, gerçekten de ev gibisi yokmuş. İki arkadaş sofra başına kurulmuş, çatarlarını kaşıklarını ellerini almışlar, yemek yemeye hazırlanmışlar. Ama tam yiyecekleri sırada bir gürültü olmuş. Mutfak kapısı açılmış, içeriye bir adam girmiş. İki fare büyük bir korkuyla kendilerini deliye atmışlar. Yürekleri pıt, pıt atarak adamın gitmesini beklemişler. Çok geçmeden adam mutfaktan çıkmış, gürültü kesilmiş. Ortalığın yatıştığını görünce farecikler yeniden ortaya çıkmışlar. Sofranın başına geçmişler. Ama tam yemeklerini yiyecekleri sırada pat diye bir gürültü olmasın mı? Fareler yine kovuklarında almışlar soluğu. Korku içinde beklemişler. Kent faresi ortalık yatışınca şöyle demiş. E hadi kardeş yemeğe buyur. Ama tarla faresi oturduğu yerden kalkmış gitmeye hazırlanmış. Gitmeden önce demiş ki arkadaşına. Kentte yaşamaktan vazgeçtim ben kardeş. Burası bana göre değil. Sen burada bir elin yağda bir elin balda yaşıyorsun. Bana gelince ben tarlada yalnızca arpa ve buğday yiyebiliyorum. Sofram senin kadar zengin değil. Ama hiç değilse korku çekmiyorum. Kentte kalıp korku içinde baklava börek yiyeceğime... ...tarlada korkusuzca yaşayıp yavan ekmek yerim daha iyi. Hadi hoşçakalın.